eşi namaz kılmıyor eşimle dolayı... kavga ediyorum evet. diyor evet eşimle kavga ediyorum diyor hayır şimdi İslam'ın emirlerini biz insanlara anlatırken tebliğ görevini yerine getirirken asla kırıcı olmamaya dikkat etmeliyiz çünkü biz kırıcı hareket edersek kırıcı davranırsak karşımızdakiyle kavgaya tutuşursak Hadi niye namaz kılmıyorsun, namaz kılacaksın, niye oruç tutmuyorsun, illa oruç tutacaksın şeklinde sert bir ifade, sert bir tavır sergilersek muhtemeldir ki karşı taraf daha da inatlaşır ve hı hı. o ibadete tamamen uzak durur. Bu da bizim için kazanç yerine zarar getirir. Ama... Müslüman kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin metodunu uygulamalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin metodu neydi? Yumuşak dil e, kullanırdı, yumuşak bir uslub kullanırdı. Hı hı. İnsanların e, ibadetlerini yapmaları gerektiğini onlara uygun bir şekilde anlatırdı. Hiç kimseyle bu konuda sert bir e, münakaşaya asla girmiş değildir. Ancak İslam düşmanlarına karşı... Savaşırken e, sert davranmıştır, celadetli davranmıştır. Fakat Müslümanlara karşı sürekli yumuşak bir tavır sergilemiştir. Hatta bir adam geliyor diyor ki ya Resulallah ben her e, ibadetimi yaparım, İslam'ın her emrini yerine getiririm ama ben kadınlara karşı zaafım vardır. Ben e, onlarla e, işte zina yapmaktan kendimi alıkoyamıyorum hmm. Efendimiz buyuruyor ki demiyor ki ulan e, yaramaz adam niçin sen böyle konuşuyorsun böyle şey olmaz deyip de kızmıyor ona. Diyor ki senin annenle başkası zina yaparsa sen buna razı olur musun? Olur mu öyle şey yarası Resulullah? E senin e, annen nasıl kıymetliyse başkalarının da anneleri onlar için kıymetlidir. Tamam diyor ben başkalarının annesiyle ilişkiye girmem. Diyor, senin hanımınla birisi ilişkiye girse razı olur musun? Olur mu öyle şey ya Resulallah, bu benim namusum. E, herkesin hanımı kendisinin namusudur. Onun için başkalarının hanımına yan gözle bakmayacaksın. İşte daha da örnekleri çoğaltıyor i̇şte Senin kızınla birisi böyle yaparsa veya kız kardeşinle böyle yaparsa razı olur musun? Hayır, hayır diyor. İşte başkalarının da kız kardeşi, başkalarının da kız evladı onlar için kıymetlidir, değerlidir. O zaman diyor ki ya Resul, tamam ben bundan sonra hiç kimsenin ailesiyle, kızıyla, annesiyle, bacısıyla ben ilişkiye girmeyeceğim, zina yapmayacağım. Ondan sonra tövbe ediyorum diyor ve vazgeçiyor o günahı işlenmekten artık. Yani Peygamber Efendimiz bu örnekte görüldüğü gibi sert bir ifade kullanmıyor, kırıcı bir ifade kullanmıyor, o adamla kavga etmiyor. Ona i̇kna anlatıyor, ediyor. ikna metodunu hem de yumuşak bir dille ona anlatıyor yapması gereken şeyleri. Onun için hanımefendi de eşiyle namaz konusunda kavga etmektense ona namazın güzelliklerini anlatsın, Müslüman'ın yapmakla yükümlü olduğu ibadetleri anlatsın. Yani şimdi namaz dinin direğidir desin, namaz müminin miracıdır desin, kişi Allah'ın huzuruna çıkıyor, Allah'ın divanında duruyor namaz kılarken, bunları anlasın. Eğer kavga ederse kocası daha da namazdan uzaklaşabilir.